Merhaba, Tuba, günaydın. Merhabalar Ömer Bey, merhaba. Özellikle. Günaydın. Avrupa ne konuşuyor, ne düşünüyor, ne konuşuyor? Hemen aldım Evet, evet e, bu hafta Eurotopics bültenlerinden seçtiğim birkaç başlık var. E, İlk Almanya'dan geliyor. E, bu hafta sonu Almanya'da da korona önlemlerine karşı protestolar düzenlendi. E, biliyorsunuz bunlar daha önce Amerika'da ve Brezilya'da vardı. Şimdi Almanya'da gelmiş vaziyette. Ve pek çok büyük şehirde Berlin'de, Münih'te, Frankfurt'ta, Stuttgart'ta ki bu protestolara binlerce kişi katıldı. Bu kişiler koronavirüs diktatörlüğüne karşı anayasal hakları olan özgürlüklerini istediler. Ellerinde Covid-19 yerine Covid 1984 yazılı pankartlar taşıdılar. E, protestocular arasında aşı karşıtları, ülkenin artık meşhur olmuş komple yeri de vardı. Ee, örneğin bu komplo teorisyenlerinden birisi m, biraz tanıdık olduğu üzere dünyayı Yahudilerin yönettiğini düşünüyor. Alman hükümetinin Amerikalı milyarderler tarafından yönlendirildiğini söylüyor. Ve Bill ve Melinda Gates'in tüm dünyaya aşı satmak istediğini söylüyor. Ve dolayısıyla hani koronavirüs e, bu komplo teorileri içerisinde yani bu, bunlar içerisinde aslında pek de gerçek olmayan bir şey. Ee, dediğim gibi e, bu te, kom, bu komplolara, bu teorilere e, inanan binlerce kişi e, sokaklara çıktı ve bunların arasında tabii aşırı sağcılar da önemli bir çoğunluk oluşturuyordu. Bunu belirtmek gerekiyor. E, tabii ki medyada bunlara karşı ciddi bir tepki var, e, sert var. E, örneğin Frankfurter Algemeine Zeitung gazetesinde şöyle deniyor bir köşe yazısında. Protestolarda ne sosyal mesafeye dikkat edildi, ne maske takıldı, sağduyusuz bir şekilde ölçüsüz, sorumluluk nedir bilmeyen, sonuçları düşünmeyen, diğer yurttaşları korumayan bir özgürlük talebi dile getirildi. Bu özgürlük temel haklarımızdan birisi değil. Olsa olsa ilkelliğin anayasasında yazıyor olabilir bu özgürlük. Ee, evet yani hani buradan özgürlük nedir? Sokağa çıkma yasağı çıkmamak bu konuda böyle bir tartışma olduğunu söyleyebiliriz. İsviçre'den tabloit gazete birlikte de şöyle bir köşe yazısı çıkmış. Orada deniyor ki bütün köy halkının yanmakta olan bir evi su dökerek kurtarmaya çalıştığını düşünelim. Bir kişi de öbür tarafta alevlere benzin döküyor. Şu anda Almanya'da olan bu işte. Evet, yani neonazilerde e, işin içinde anladığım kadarıyla. Evet, evet, kesinlikle. E, ve tipik bir, e, yani solun aslında kullandığı sloganları kendisine, malum, mesela biraz önce sözünü ettiğim COVID-1984 şeyi, e, dünyanın önde gelen e, özgürlük e, düşünürlerinden birinin e, 1984 başyapıtına, bir atıf var onu da kendilerine mal etmeye çalışıyorlar George Orwell'i de anlaşılan. Evet e, şunu da söylemek mümkün e, birkaç hafta önce yapılan Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre hükümetin koronavirüs önlemlerini destekleyenlerin oranı %92 gibi bir şeydi. E, son dönemde bu %75'e düştü. Hükümetin korona önlemlerine destekte düşüş var. Ee, ancak e, bu şeyi yani bu protestolara e, çıkanları sesi fazla duyulan küçük bir grup olarak e, nitelendiriyorlar. Yani çok da fazla genele yaymamakta. Yani bir yandan binlerce kişi sokakta ve çok pek çok e, kentte yapılmış vaziyette. Ama bir yandan da hani sesleri orantısında büyük bir grup değil bunlar şeklinde de yorumlar yapılıyor. evet. Sanırım evet. AFD'de Af de bu gruplar arasında yer alıyor ya da e, bazı Evet, evet, şeylere. evet, kesinlikle. AFD işte alternatif für Deutschland yani e, modern neo-nazi partisi. Evet. Evet, evet. E, i̇çerisinde nazilerin de olduğu ırkçı göçmen düşmanı göçmen hareket. Parti, evet. Evet, evet, evet. Almanya'dan protesto haberleri böyle. Öte yanda biliyorsunuz geçen haftadan bu yana Avrupa'da normalleşme adımları devam ediyor. Ülkeler normalleşirken sokağa dönerken kenti yeniden düzenleme yönünde bazı adımlar da atıyor. Örneğin trafik. Şimdi pandemiyle birlikte sokağa çıkacağız. Bir yerlere ulaşmaya çalışacağız ama toplu taşımayı eskisi gibi kullanamayacağız. O halde ne olacak? Kent caddelerini özel araçlar mı dolduracak? Trafik ne hale gelecek? Çevre kirliliği ne olacak? Fransa tüm bunları düşünerek e, güçlü bir alternatif öne çıkarmaya çalışıyor ve bunun için de ciddi bir plan geliştirmiş bisikletle ilgili bir plan e, bu plana göre hükümet tüm vatandaşlara bisikletlerini tamir ettirmeleri için 50 euro verecek bunun için tamircilerle anlaşmış. Toplamda 200 milyon euroluk bir fon var. Bu bisiklet eğitimi için, bisiklet yollarının artırılması için kullanılacak. Ayrıca iş yerlerin, yani bir iş yerinde çalışanlar bisikletle işe gidip geliyorsa işverene bunun için destek verilecek. Fransa Çevre Bakanı bu dönemin bisiklet kültürü için bir kilometre taşı olmasını istiyoruz diyor. Paris'e baktığımızda da Paris'in ana caddelerinden birisi özel araçlara kapatılıyor ve bisiklet ve toplu taşımaya tahsis ediliyor sadece. Belediye başkanı diyor ki kentin kirlilikle eş anlamda olan arabalar tarafından yutulmasını engellemek istiyoruz. Bu durum Fransız Liberasyon gazetesinde de heyecanla karşılanmış. Şöyle, şöyle diyor bir yorumcu. Bisiklet dernekleri gözlerine inanamıyor. 10 yıldır kesintisiz süren aktivizmin yapamadığını lanet olası bir virüs birkaç hafta içinde başarmış durumda. Bakalım ama büyük otomotiv sanayi'nin cevabı ağır olabilir buna karşı. Onu da gözlememiz lazım. Elbette elbette <gülüyor> ama sanayinde ama çok çok önemli yani bu. Bunu şey için söylemedim mi? Eleştirel olarak değil. Tam tersine çok desteklediğimiz bir şey bu. Ama ne Hı, kadar biz... e, büyük bir e, baltalama ile de karşı karşıya kalabilir e, kulislerle. Petrolcüler, ee, fosil yakıtçılar falan. Evet. Bu işin bisiklet kısmı bir de e, yayalar var. Yayalar olarak sokağa çıktığımızda yürümemiz gereken ama çok da yürüyemediğimiz kaldırımlar var mesela. E, Avusturya'dan Falter gazetesi de bu mevzuya dikkat çekmiş. Diyor ki, kentler, kentlerin arabaların park yeri değil, insanların yaşam alanı olması gerektiği yeni bir bilgi değil. Ama korona onlarca yıl ihmal ettiklerimizi ortaya çıkarıyor. Şayet Viyana'da olduğu gibi trafiğe ayrılan alanların 3'te 2'si otomobillere aitse ve yaya kaldırımlarının da neredeyse %40'ı, İki insanın korona güvenli olarak yan yana geçemeyeceği kadar dersa gündelik hayatta suç işleyeceğiz demektir. Kenti insanlar için geri istemek sadece koronanın yarattığı bir zorunluluk değil. Önümüzdeki yıllarda iklimle ilişkili oluşacak sıkıntılar için de kentsel çözümler bulmalıyız. Evet yeni bir hayat tarzının e e ipuçları belirmeye başladı fakat ne kadar etkili olacak gene de e, ihtiyat payıyla evet, değerlendirmemizde çok fayda var. Salgın evet, döneminde yani... de bu mahallelerin trafiksizleştirilmesi önemli bir toplumsal talepti aslında. Uzun, özellikle Barcelona'da bunu gerçekleştirmeye çalışıldı. Berlin'de büyük gösterilerin yapıldığını biliyorduk. Şimdi bir, bir takım kazanımlar herhalde elde edildir oldu. Evet. evet yani bunların bir kısmı geçici olarak yapılıyor. Örneğin Paris'teki bu ana caddenin evet. kapatılması şimdilik hay, olmak kaydıyla yapılmış bir durumda. Ama yetkililer sanıyorum belediye başkanı hani bunun şimdilik bakacağız ve sonrasında da bunu kalıcı hale de getirebiliriz diye düşünüyor. Çok yani önemli. tabii ki büyük ekonomik Adımlar başka bir şey işte servetin vergilendirilmesi falan ama öte yandan da gündelik hayatımızda bu tip düzenlemeleri daha mikro alanlarda bu tip düzenlemeleri yapmak, tartışmak, gündeme getirmek, kente bu açıdan bakmak koronayı bunun için bir fırsat olarak kullanmak da önemli gibi görünüyor. Evet evet. Ee, korona ile birlikte yeniden düşünülen alanlardan bir tanesi de turizm. Ee, bazı yorumcular diyorlar ki önümüzdeki yaz sezonunda zaten az turist gelecek. Biz bu dönemi turizmin altyapısını değiştirmek, e, kitlesel turizm yerine doğal kaynakları yoğun biçimde tüketen, çevreyi tahrip eden bir turizm yerine daha farklı bir turizm anlayışı için bir dönüşüm fırsatı olarak kullanalım diyorlar. Ufak bir not Macar Gazetesi Azonalli önemli bir turizm merkezi Balaton Gölü için bunu öneriyor mesela. Diyor ki kitlesel turizm baştan itibaren kendi kalemize attığımız bir goldü. Baleton Gölü'nde şimdiye kadar olandan daha uzun, daha sürdürülebilir ve daha nitelikli bir tatil sezonunun altyapısını oluşturabileceğimiz tarihi bir fırsatla karşı karşıyayız. Evet. Evet. Yani evet. bu Macaristan'daki de çok ciddi sorunları olan bir ülke olarak da Macaristan. Evet. Bakın. Özellikle turizm, kitlesel turizm akınları altında kalan bir ülke. Evet, Balaton Gölü. Evet, son olarak da İtalya'dan La Repubblica gazetesinden bana ilginç gelen maske üzerine bir pasaj aktarmak istiyorum. Bunu bir yazar ve sanarist olan Gabriel Romagnoli yazmış. İtalya'da işte biliyorsunuz uzun bir karantina döneminden sonra dönüyor, maskeyle sokağa dönüyor. E şöyle diyor yazar, İtalya kafasını gösterdi, yarıya kadar ama. Diğer yarısı tıpkı onu bekleyen gelecek gibi örtülü ve bilinmez. Komşudan kapıcıya, taksi şoföründen kasiyere, yoldan geçen yabancıdan Yakından bildiğimiz dostumuza kadar herkes böyle. Maske bu dönemin sembolü. Kendine biçtiği anlamda ters yüz edildi. Başkaldırı sembolü itaatin sembolü oldu. Yasa dışını temsil ederken gündelik kıyafetimizin olmazsa olmaz bir parçası haline geldi. Hem gizliyor hem iletişime geçiriyor. Hem örtüyor hem alttan altta bir şeylerin sızmasına imkan veriyor. Evet, bayağı ilginç bir... Evet, yani maskenin gündelik hayatımızın bir parçası olduğu bir döneme giriyoruz. Enteresan bir sembol, üzerinde de düşünülmesi ilginç olabilecek bir konu. Evet, çok farklı bir döneme giriyoruz. Bunu nasıl değerlendireceğimiz konusunda dünyanın önde gelen düşünürleri, aktivistleri falan da Ciddi yazılar peş peşe yayınlıyorlar. Konuşmalar, forumlar yapılıyor. Bakalım bunu takip etmeye yakından devam edeceğiz. Peki. Evet. Çok teşekkür ederiz Te Tuğba. Ben teşekkürler. Gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere. <gülüyor>